Bismillahirrahmanirrahim <Lanıştır> <Sessizlik> <Sessizlik> ve bihi nesta'in <Sessizlik> Veliler ve salih insanlar fayda verirler veya zarar verirler diyen adamın hükmü nedir diye soru soruluyor. Burada da Caven diyor ki biz bu gibi insanlara Allah Celle Celaluhu'dan korkmasını nasihat ederiz. Ve bilsinler ki gerçek e mutluluk ve kurtuluş dünyada ve ahirette. Sadece Allah'a ibadet etmedir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ve onun yolundan gitmekle olur. Çünkü o velilerin efendisi ve velilerin de en faziletlisidir. Ondan daha üstün veli mi var? Resuller ve nebilerin hepsi de nedir? İnsanların en faziletlisidir. Yani tüm peygamberler nedir? İnsanlar arasında en seçkin insanlardır. Ve Allah katında da en faziletli insanlardır. Daha sonra... Ee, gelenler de nedir? Tabiin, tebii tabiin. Bunlar da daha faziletli insanlardır. <gülüyor> sahabe i kiram dedik, eee tabiin, tebii tabiin 3 dönem. Hayrul <gülüyor> kurun Veli insanlar salah ehlidir. Allah itaate istikamet ehlidir ve resulüne itaatte de istikamette olandır. Ve bunların başında da kim gelir? Nebimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelir ve onun peşine sahabe-i kiram gelir ve ondan sonra takvada ve imanda onlar gibi olanlar gelir. Onların Allah'ı sevmesi, onlara uymak hayırda ve salih amellerde güzel bir iştir. Yani diyelim ki veli insanları sevmek, salih insanları sevmek, takvalı insanları sevmek güzel bir şeydir. Onlara uymak şeriata uygun bir şeydir. Ama onlara bağlanmak ve Allah'tan başka Allah'ı bırakıp da onlara ibadet etmek, e, onlar fayda verirler, zarar verirler gibi inanmak bunlar caiz değildir ve Allah'la beraber onlara da dua edilmez, ve onlardan yardım istenmez, medet istenmez ve hatta şefaat yarasu Allah ifadesi mesela çok kullanan toplumumuzda oluyor yanlış ne ya Allah bana şefaat et diyor. E sen onu seslendiğinde peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem duyuyor mu duymuyor? Bu ifade nedir? Yine şirktir. Ama ne diyebilir bir insan? Ya Rabbi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eyle diyebilir. Ama Ya Resulullah şefaat et. Ey Ali kurtar bizi. Veyahut Ey Hasan kurtar bizi. Şiaların dediği. Veyahut Seyyid el Hüseyin. Ee, Mısır'da da var böyle insanlar var. Seyyid el Hüseyin deyip orada kabrin başında dualar yapıyorlar. Ondan bir şeyler istiyorlar. Yetişeyi Abdülkadir Geylani mesela. Bunların her birisi. Ee, yanlış olan... Caiz olan insanlar evet ifadelerdir. İbadet sadece Allah'ın hakkıdır. Yani ibadet Allah'tan başkasına yapılmaz. Duada, dua da duada ibadetin ta kendisidir. Rabbimiz Celle Celalühu veekem'den ne buyuruyor? Ya ey yönel subudu rabbukumul ladhi halakakum ve'l min qablikum la'alakum tettekun ey insanlar rabbiniz olan Allah Celle Celalühu'ya sizi yaratan Rabbinize ibadet edin ve <gülüyor> Sizi ve sizden öncekinleri yaratan Rabbinizi ibadet edin. Umulur ki o zaman takva sahibi olursunuz. Ve yine Gafir Suresi 60'da Rabbimiz buyuruyor ki <gülüyor> Bana dua edin ki ben size icabet edeyim. Yani orada allah Teala demiyor ki siz velileri dua edin, peygamberleri dua edin, şunlara bunları dua edin de değil. Hatta bu ayet-i kerime çok muhteşemdir. Rabbimiz şöyle buyuruyor ayet-i kerimin kulum Kullarım beni sana soracak olurlarsa, normalde cümlenin akışı ne olması lazım? De ki ey Muhammed ben yakınım, icabet ederim. Dua ettiği zaman dua edenlerine icabet ederim demesi gerekirken Allahu Teala de ki ifadesini bile kullanmadan direkt kendisi cevap veriyor. Yakınım diyor, şüphesiz ben yakınım ve eser kâibadi Kullarım beni sana soracak olurlarsa ben yakınım. Yani orada Allahu Teala cevabı vermede bile onu aracı kabul etmiyor. Kaldı ki ondan dua etme, ona dua etmek, ondan bir şeyler istemek. E beyine suresi 5. Ve ma umiru illa İnsanlar ihlası bir şekilde hanif olarak sadece Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Neml suresi 62. Emmen yucibul muddarra iza daa ah. kull daraldığı zaman dua ettiğinde duasına cevap verecek kim var ve kifsu sıkıntıyı giderecek Allah'tan başka kim var? E ilahumallah Allah'la beraber ilahlar mı var? Ondan sonra müminun 117. Ve men yedu'u kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse la burhane lehu onun hiçbir delili olmaksızın böyle yaparsa fe inne ma hisabu inde rabbih Allah Teala onun hesabını dürecek innehu la iflahu'l kafirun Allah kafirleri iflah etmez. Burada Allah Teala Allah'tan başkasında dua edenler yetiş işte falanca yetiş kurtar bizi gibi dua edenler ve hatta bana çocuk ver ne bileyim ben şu sıkıntıdan kurtar gibi dua edenleri Allah Teala burada ne diyor? Kafirler diye isimlendiriyor. Cin suresi 18. Ve enel mesacide lillah fe la ted'u ma'allahi ahada. sadece Allah'a ettir. Allah'la beraber hiçbir kimseye dua etmeyin. Ondan sonra yine e, Fatır suresi 13 14. Velikumullahu rabbukum lehul mulk. İşte Rabbiniz budur. Allah'tır ki mülk sadece onundur. Allah'tan başka dua ettikleriniz var ya bir hurma çekirdeğinin lifine dahi sahip değillerdir. Ellerinde onları bile tutamazlar. Hurma çekirdeğinin lifini biliyorsunuz değil mi? çekirdeğin yarık olup o içindeki o kadar bile bir güçleri yok yani ona bile sahip değildir inteduuhum <gülüyor> dua etseniz duanızı duanızı duymazlar. Wellav <gülüyor> semiu işitseler bile mesca bulekum size cevap veremezler. Peşindeki ayet peşindeki ifade o yaumel kıyamet yekfuruna bişirkikum kıyamet günü onlar sizin şirkinizi inkar edecekler. Allahu Teala burada ne ifadeyi kullanıyor? Şirk. Siz böyle yapmakla Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Sizin şirkinizi Kıyamet günü onları inkar edecek. Yani sen ne bileyim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden yardım istediysen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü inkar edecek. Ben böyle bir e, duayı kabul etmiyorum. Veya İsa aleyhisselamdan yardım isteyenler veya İsa aleyhisselama Allah diyenler, Allah'ın oğludur diyenler için İsa aleyhisselam kıyamet günü de diyecek ki ben sizin bu şirkinize katılmıyorum. Ben size bunu demediydim, ben size bunu emretmediydim diye inkar edecekler. وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْرُ habir. Ee, ancak böylesini sana habir olan Allah Celle Celaluhu haber Yani e, burada şunu gösteriyor. E, o zatlar asla böyle bir şirke razı değillerdi. Onlar böyle şirke razı değillerdi. Siz onları ilahlar edindiniz. Allah'tan başka dua edilecek şahıslar edindiniz. Ondan dolayı onlar e, bu iddialarınızı inkar edecekler. Kabullanmayacaklar. <gülüyor> Allah'tan başkasına ibadet edilenler. Resuller olsun, veliler olsun. Bunlar duymazlar. Çünkü onlar ya ölüdür ya Allah'a itaatle meşguldür melekler gibi ya da gayiptir Senin çağırmanı duymaz. Şimdi sen birine seslensen sen, Ahmet bana yardım ettiysen Adam burada değil. Sen nereden duyacak o? İşte onlar öyle. Bırakın hayatta olanı. Onlar ölüden istiyor. Yetişe Abdülkadir geleni diyor mesela. Adam ölmüş. Kendine faydası yok. Gelecekte sana fayda edecek. Bu ayet-i Rabbimiz buyuruyor ki işte şirkinizi size haber vereceğim. On, veyahut da diyelim ki onlar duymayana veya anlamayana dua ediyorlar. Cansız maddelere. Ee, mesela gidiyor işte putun karşısında saygı duruşu durup Antikabir'e gittiğinde işte orada bir takım deftere yazılar yazıyorlar. O da nedir? İşte Atatürk'e karşı verdikleri sözler, yeminler ne gibi bu şeye bağlı kalacaklarına dair ifadeleri defterine yazıyorlar. <gülüyor> her şeyi du duyan, duaya icabet eden kimdir? Allah Celle odur Mutlak fayda veren ve mutlak zarar veren kimdir? allah Teala'dır. Her şeyi elinde bulunduran, her şeye kadir olan odur. Dolayısıyla Allah'tan başkasına ibadet etmekten, Allah'tan başkasına dua etmekten ve Allah'tan başka ölüler olsun veya da hayatta olup yanımızda olmayanlardan onlara ibadet etmek, onlara bağlanmaktan son derece uzak durmamız gerekir. <gülüyor> Onlar dua edenlerin duasına icabet edemezler, fayda da veremezler, zarar da veremezler. Ancak bir insan yanında olan bir insanla yardım ister. Bu normaldir. Yani bana yardım eder misin? Darda kalmış bir insan. Diyor ki benim şu eşyamı taşır mısın? Benim arabam yolda kalmış gelip bana yardım edebilir misin? Vesaire. İnsanın birbirinden yardım istemesi canlı olup yanında olandan ne yapar? Ee, ister Mesela Musa aleyhisselam e, halkından, <gülüyor> Musa aleyhisselamdan yardım isteyen adam gibi. Fessegâfuhullezi min şi'atihi alellezi min a'du'yu. Kendi taraftarı olan. Adamı Musa Aleyhisselam'ın kendi düşmanına karşı ondan yardım istediği Allahu Teala Kur'an'da belirtiyor. Ha burada da Allah-u Teala'nın göstermiş olduğu nedir? Böyle yardım istemeler caizdir. Yani bir insanın hayatta olan, yanında olan birinden yardım istemesi veyahut bugün de telefonda konuşmak da yanında gibidir. Adam arıyorsun diyorsun ki gelir misin, bana yardım eder misin gibi. Onda da ne vardır? Gaib de değildir. Ee, yanındadır. Ondan ne yapıyorsun? Yardım istiyorsun. O da geliyor sana yardım ediyor veyahut da yardımını gönderiyor veyahut da bir tür sana yardımı ulaştırıyor. Bunlar caiz bunun dışındakiler. Duymayanlardan bir şey istemek şirktir ve küfürdür. Burası da önemli. Şimdi okuyacağımız maddede Yahudileri ve Hristiyanları tekfir etmenin hükmü. Burada soru soran diyor ki Avrupa'daki camilerden birinde diyor camideydim. O hocanın biri dedi ki diyor Yahudiler ve Hristiyanları ee, tekfir etmek caiz değildir. Yani onlara kafir demek caiz değildir diye hocanın biri camide vaaz etti diyor. Buna ne diyeceğiz diyor. Ee, burada da diyor ki bu adamın ağzından çıkan söz diyor sapıklıktır diyor küfür de olabilir. Çünkü Yahudi ve Hristiyanları Allah Celle Celaluhu tekfir etmiştir. Onlara kafirdir demiştir. Tevbe Suresi 30-31. Ayet-i Kerimeler وَقَالَتِ الْيَهُودِ عُزَيْرُونِ بِنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ الْنَسَارَ Yahudiler dedi ki Üzer Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Verlik'e kabulüm bir bu onların ağzlarından çıkan sözdür. Yudaî u ne kabul ede kabul. Bu sözleriyle kafirlerin sözlerine benziyorlar. Kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benziyorlar. Qatilumun Allah Allah onları helak etsin. Ennayufikün nasıl döndürülüyorlar. İttahadu ahabaruhum varuhbanum arbab min dunillah. Onlar Allah'ı bırakıp papazlarını, hahamlarını Rab edindiler. El Mesih ebne Meryem. Meryem oğlu İsa'yı da Rab edindiler. Ve ma umiru illa liya'budu ilahum vehda. Halbuki onlar bir ilaha ibadet etmekle emrolundular. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Subhani ve O Allah şirk koştuklarınızdan biridir. Şimdi Maide Suresi 17. Le kad kefala lezeyne vel Mesih ebne Meryem. Meryem oğlu İsa Allah'ın Allah'tır diyenler kafirdirler. Allah Teala kendisi tekfir ediyor. Maide suresi 73. Laqad keferallazina kalu inallaha Allah üçün üçüncüsüdür diyenler muhakkak kafirdirler. Maide 78. Lu'inellezine kafaru min bani Beni İsrail'den olan kafirlere lanet olsun. Ala lisanı Dawud, Dawud aleyhisselam lisanıyla ve Ayesemin Meryem ve Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanet olsun o kafirlere. Maide 78 Bey yine altı. İnnerledine kafir el kitab olmuştur cehennem. El kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar bunlar cehennem ateşinde olacaklardır. Bu gibi ayetler birçoktur. Hadiseler de birçoktur. Kim Yahudilerin ve İsrail'lerin kafir olduğunu kabul etmezse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemiştir. Ve onu yalanlamıştır. Ve Allah Celle Celaluhu'yu da yalanlamıştır. Allah'ı yalanlamak küfürdür. Kim Yahudi ve isyanların kafirliğinde şüphe ederse o insanın kafirliğinde şüphe yoktur. Ya. Burada o insanı tekfir etmeyen de küfründe şüphe yoktur diyor. Veya Sübhanallah, Bu adam nasıl olur da şöyle der, İnne Yahudilere ve hisyanlara kafir demek caiz değildir diye bu adam nasıl diyebilir diyor. Halbuki onlar Allah üçün üçüncüsüdür diyorlar. Allah Celle Celaluhu onlara kafir dedi. Ve o nasıl oluyor da Allah'ın tekfir ettiğine, rıza göstermemiş oluyor. Yani diğer Allahü Teala'nın Kur'an'da anlatmış olduğu hükümlere iman etmesi gerektiği gibi o meseleye de aynen iman etmesi gibidir. Şeriat'tan bir meseleyi Kur'an'dan bir meseleyi kabul etmemiş gibi olur. Ne diyorlar? Mesih Allah'ın oğludur. Allah'ın eli kitlidir diyor mesela. Cimridir diyorlar Yahudiler. Ve diyorlar ki Allah fakirdir bizler. Zenginiz diyorlar. <gülüyor> Ve onlar böyle kötü vasıflarla vasıflandırıyorlar ve onlar e, sövme gibi şeyleri de Allah ve Resulüne yapıyorlar. E, ben bu adama diyorum ki e, sen o adama git söyle Allah'a tövbe etsin. Veddulev tudihunu feydunun kalem suresi 9. ayet-i e, onlar isterler ki sen kafirlere yağcılık yap onlar da sana, sana yağcılık yapsın. Yani biz onların karşısında erimeyeceğiz. Kafirlerinin karşısında erimeyeceğiz. Yani onlara şirin gözükmek, onların gözüne girmek, onların yanında itibarımız olsun yok öyle bir şey. Biz aziziz, biz izzet sahibiz. Mümin insan izzet sahibisin. Onlar zelillerdir. Onlar ebedi cehennemliklerdir Ha, yani sen onların bu bugün Müslümanlıktan birçok insan öyledir. Kafirlerin gözüne girmek, kafirle yanında itibar olsun diye elinden geleni yapıyor. Müslümanlara ağzına gelen hakareti yapıyor ama onun yanında çok farklı bir kalıplara giriyor. Vaddu lutfu fi dunun. Kafirler ister ki sen onlara yağcılık yap. onlar da sana yağcılık yapsınlar. Vallahu yudahane haula fi kufrim. Onların kafirliği hususunda hiçbir yağcılık yapma olmaz. Ya siz cehenneme girmeyeceksiniz. Siz de aslında bizim gibisiniz. De farkınız yok. Böyle laflar denmez. Allahu Teala onları kafir divisi, kafirdir ve onların her birisine kafir oldukları açıklanması lazım ve onların hepsi de cehennemliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih Müslim'de geçen bir hadiservte, vallahi diye nefsim Muhammed'im Nefsim kendi elinde olan Allah yemin olsun ki, la bi Bu ümmetten kim olursa beni duyarsa duysun. Bu ümmet neydi? Davet ümmeti değil mi? Ümmeti davet. Ümmet-i davet. Ümmet-i icabet biz Müslümanlar. Tamam. Ümmet-i davet de diğer herkese. evet. ve la nasralen. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, füm ve Yemut daha sonra ölürse ve le gönderildiğim şeriat'a iman etmese illa ashabin ashabinnar. O cehennem arkadaşlarındandır. O nedir? Cehennem arkadaşlarındandır. Yani bu diyalogçular da aynı şekilde küfre girmiş insanlardır ve Leyhümdü min el Ecri binasıy beyn ve onlar Müslüman olurlarsa iki ejir alırlar peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor falâfetülhum ejran üç kişi vardır ki onlara eee iki ecir vardır. Birisi raculun el kitap amene bi nebihi ve amene bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. O ehli kitaptan olup bir adam eee hem kendi nebisine inanacak yani Hristiyansa İsa aleyhisselam'a inanacak veya Yahudi ise Musa aleyhisselam'a inanacak hem de o amene Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, ve bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve iman ettinden iki ecir sahibi olur. Ve yine diyor ki e ee, la mükeffer menden İslam ki nesara ve şüphe sahha kim İslam'dan başka bir e, yolu kendine yol edinir şey İslam'dan başka bir dini kendine din edineni kim tekfir etmezse kim ona kafir demezse Hristiyanlar gibi insanlara veya onların küfründe şüphe ederse ve sahha mezhebhum ve onların yoluna da doğrudur derse fevakaferun o kafirdir. Mesela şey ne diyor ee, neydi o ya, Yahya neydi? Harun, Harun Yahya. Ha, ne diyor? Ee, Hristiyanlar da diyor, Yahudiler de ehli kitap da bizim kardeşlerimizdir diyor. Çünkü onlar diyor Adem Aleyhisselam'ın çocuklardır. E Adem Aleyhisselam'ın çocuğu olmayan mı var yani? Yani onun çocuğu olmayan var mı yani? Böyle çok sabık sabık ifadeler. Kardeş kimdir bizim şeyimizde? İman eden her bir kişi bizim kardeşimizdir. Kardeşim i̇man eden, iman etmemiş ki işte yani onlar değil, iman etmediklerine. من اعتقد kim evet kimi itikad ederse kiliseler de Allah'ın evidir diyorlar ya oralarda da Allah'ın evidir. Ee, İbn-i Teymiyye söylüyor bakın ve enna Allah yu'budu oralarda da Allah ibadet ediliyor derse ve ma ve derse ki Yahudiler ve Hristiyanlar da Yahudiler ve Hristiyanların yaptığı da Allah'a ibadettir. Resulüne ibadete taattir derse وَاَنَا يُحِبُّ ذَلْكَ Veyahut bunu severse, اَوْ يَرْضَهُ Veyahut razı olursa, اَوْ عَانَهُمْ عَلَى فَتْحِهَا Kiliselerin açılmasına da yardım ederse, وَيْقَامُتُ <gülüyor> دِينِهِمْ Onların dinini ikame etmelerine yardımcı olursa, وَاَنَا ذَلْكَ قُرُبَتٌ اَوْ تَعَتٌ Bu yakınlılıktır veya itaattir, فَوَ <gülüyor> kafirun O insan kafirdir. İbn-i Teymen'in sözü ve başka bir yerde de şöyle diyor mena'ate kad kim şöyle inanırsa kiliselere gidip orada zimmi izimiler yani İslam devletinde bulunan Yahudi ve Hristiyanlara ne deniyor zimmî deniyor. Onlar gidip kiliselerde ziyaret etmek Allah'a yakınlaşmaktır diye inanırsa o insan mürteddir. Ne demek mürted İslam dininden çıkmıştır. Fa alahad al qail anitubu ila allah min hadzal kavl il alazim ee, bu iftira gibi olan, İslam dinine iftira gibi olan bu e, çok büyük suç olan ifadeden Allah'a tövbe etmesi lazım bu adamın, o cami hocasının. O açıkçana kürsüden diyecek ki bunlar kafirdir fenn men asabinnar ve bunlar cehennemliktir diyecek. Bu onlara gereken ümmi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyuyacaklar. Fe innehu maktubun annhum fit tevrat vel Çünkü o hem Tevrat'ta yazılıyor hem de İncil'de yazılıyor. Ümmi olan Muhammed vardır diye. Ellevi Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresi 152'de Rabb'in şöyle buyurur. Ellezine yettebiiunennabiyel ummiyellezii yecidunahu maktuban annhum fit tevratu ve'l-incil. Onlar ki bir resule, bir nebiye tabi oluyorlar ki o nebi nedir? Ümmidir. Ve o ümmi olan nebiyi ve resulü Tevrat ve İncil kendi kitaplarında buluyorlar. Ona tabi oluyorlar. Ye muruhun bil maruf ve nehu O Peygamber onlara iyiliği emrediyor, kötülükten alıkoyuyor. O yuhillu muttayyibat. Onlara temiz olanları helal kılıyor. Ve yahrümü alemin khabais. Onlara pis olan şeyleri haram kılıyor. Ve yadahu anhum Onların üzerinden yükleri kaldırıyor. Velaklalele teken talim önceki onların üzerinde bulunan sıkıntıları da kaldırıyor. Felledeyn ve ve inananlar, onu destekleyenler, ona yardım edenler ve onunla beraber gelen Nura tabi olanlar işte kurtuluş erenler onların ta Ve o bişaret İsa bin Meryem İsa aleyhisselam'ın müjdesidir. Allah Teala mesela Saf Suresi 6'da altıda ne buyuruyor ve İdka ile bin Meryem Meryem oğlu İsa hani dedidi ne dedidi ya beni İsrail ile inni Rasulullah ileküm ey İsrail oğulları Allahın ben, ben Allahın size göndermiş olduğu bir Resulüm musaddikan lima bayyinede mehtorat benden önce gelmiş olan tevratı tasdik ediyorum 15 yaram ve müjdeliyorum size neyi bir resulun yeti benden sonra gelen yetimi bendi benden sonra gelen birini ismihu ahmet adı ahmet olan birini müjdeliyorum fele ma ca'un bil bayinat kallu haza sihrun mubin apaçık olan delil onlara gelince onlar dediler ki bu apaçık bir sihirdir dediler ee, İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen kimdir? Müjdelenen Ahmet yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hristiyanlar çıkıp da diyemez ki Kur'an, e, şeyde İncil'de Ahmet yazıyor, Muhammed yazmıyor. E, Allah, e, ama biz de deriz ki İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen tek peygamber kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Celle Celaluhu ona Ahmet ismini de vermiştir. Ahmet Arapça'da ismi taftil bir ifade. Ahmet, övülmeye en layık olan anlamındadır. Muhammed övülmüş demek, Ahmet de övülmeye en layık olan de demektir. Ahmedul Halki fi'l-awsafi vasıfları hususunda yaratılmışların içerisinde övgüye en layık olandır. Allah Celle Celaluhu insanlar arasında Allah'a en çok hamdeden de odur. Yani hem hamdeden öven, Allah'a en çok öven hem de ee, insanlar karatında da en övülen odur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kim İslam e, dininden başka bir din ee, kabul ederse nimen <gülüyor> İslam dininden başka bir dinin de yeryüzünde olduğuna inanırsa o kâfî inne kâfirun onun kafirliğinde şüp olmayan bir kafirdir. Çünkü Allahu Teala Ali İmran 85'te şöyle buyurur. O men yeteğayril İslamı dînen felen yuqbalu minhu. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul görmez. O <gülüyor> fi'l o ahirette asla o ahirette zarar edenlerden olacak. Maide 3'te de Ben bugün sizin dininizi tamamladım ee, ve nimetimi de sizin üzerinize taslamam eyledim. Din olarak da İslam'dan razı oldum. Üçüncü bir defa söylüyorum diyor bu adama ne yapacaksın diyor. Ee, bir daha tebliğ et Allah'a e, tövbe etsin diye. Onun da aynı ifadeyi söylüyor. Ve Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de kendilerine e, kızılmış olan. Gayril magdubi aleyhim velad dalin diyoruz. El magdubi aleyhim kim? Yahudiler. Çünkü niye kendilerine kızılanlar? Çünkü hakkı bildiler. Hakka muhalefet ettiler. Hristiyanlar nedir? Sapıklardır. Çünkü e, onlar cahil. Okumaya, hakkı öğrenmeye hiç can açmamışlardır. E, dolayısıyla on, onlar da bilgisizlikten dolayı sapıtmışlardır. Onun için de allah Teala onlar velad dalin sapıklar ifadesini kullanmışlardır. Ama şimdilik e, hakkı herkes biliyor ve görüyor. Yani Yahudiler olsun, Hristiyan olsun herkes biliyor ve görüyor ama muhalefet ediyorlar. Dolayısıyla şimdi diyor Yahudilerin de Hristiyanların hepsi de mağdubun aleyhim. Yani e, sadece mağdubun aleyhim şey değil diyor. E, Yahudiler değil hepsi mağdubun aleyhim. Hepsi kendilerine kızılan insanlardır. Çünkü hepsi ha, hakkı e, duyuyor, öğreniyor, biliyor, görüyor ve inni ve ve ben yahudi ve insanların hepsini Allah ve Rasulüne davet iman etmeye davet ediyorum ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve tabi olmalarına çünkü kitaplarında emrolunan da zaten budur diyor. Bu deminki okumuş olduğum ayeti bir daha zikretmiş. E, A'raf suresi 156 157. ayeti Kerimeyi, bir de 158. ayet kerime de almış kullar iyi olanlar deki iyi insanlar inni rasulullah ileküm cimya ben hepinize bilden göndermiş bir rasulum e, alivi lhomül kus sammawat ve alart her şeyin, yedi kat semanın ve yeryüzünün mülkü olan Allah'ın Resulüyüm ben. La ilahe illahu yuhiyyumid. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O öldürür ve diriltir. Fe aminu billah. Allah'a iman edin. Ve Resulü, Resulü'ne iman edin. Ennebiyyül ümmi. Ümmi olan bir nebiye. Ellezi yu'minu billahi ve kelimati. O nebi olan ümmi Allah'a ve Allah'ın kelimelerine de iman ediyor. Ve tebi'uhu ona uyun. Leallekum tehtedun. Umulur ki hidayeti bulursunuz. Burada bırakalım ister. 25 dakika oldu. Buradan itibaren de başka bir fasıl başlıyor. Ve ahir de'vâne elhamdülillâ rabbil âlemîn.